Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Soru soruldu. Tağut'u inkar etmek ve kopmak bilmeyen kulpa sarılmak nedir? Öncelikle bu hususun geçmiş olduğu ayeti aktarayım. Rabbimiz Bakara Suresi 256. ayette şöyle buyurmaktadır. La, estağuzubillah, La ikraha fid dini. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Qad tebeyyen el ruştu min el çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Femen yakur bir tağuti. O halde kim tağutu reddedip ve yemin bil Allah'a iman ederse, fakat istemse kebil urvet il sağlam bir kulpa tutunmuştur. Lan fisama laha öyle bir kulp ki kopmak bilmeyen bir kulpaz tutunmuştur. Vallahu semi'u ve Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Öncelikle ifade edeyim ki bu ayete göre İslam dinine kimse zorla sokulamaz. İslam dili kimseye zorla kabul ettirilemez. Hak ve batıl ayrılmıştır. Dileyen İslam'a girer. Dileyen girmez. Ancak İslam dairesine girdikten sonra elbette zorlama vardır. Belli başlı İslam'ın kurallarına uymak gerekmektedir. Tavut kelimesine gelince, tavut kelimesinin mastarı tuğyandır Arapçada. Ve isyan etmek, haddi aşmak, azgınlık ve sapkınlık gibi anlamlara gelmektedir. Peki tavut nedir? Bu konuda farklı farklı tanımlar yapılabiliyor. Alimlerimizden farklı tanımlar yapanlar olmuş. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi bu şeytan olarak mana verilebilir. İkincisi şirk koşulanlar olabilir. Üçüncüsü Allah'tan başka ibadet edilen her şey bu kapsama girebilir. Dördüncü olarak Allah'a ibadetten alıkoyan her ne varsa diyebiliriz. Beş, bazı alimler e, sihirbaz ve kahinler olabilir de demiştir. Altıncı olarak bazı alimler de kötülüğü emreden nefsi de tağut olarak tarif etmiştir. Yedinci tarifte Allah'ın dışında tapınılan şeylerin tamamı sapkın önderler, hayır yolundan çevirenler ve ehli kitabın azgınlar gibi tariflerde yapılmaktadır. 8. olarak da şöyle bir tarifi aktaralım. Kulu Allah'tan, Allah'a ibadetten, dini ve itaati yalnızca Allah'a ve Resulüne has kılmaktan çeviren ve alıkoyan her şeydir. Bu cinlerden olan şeytan da olabilir insanlardan olan şeytan da olabilir. Ağaçlar, taşlar ve diğer başka şeyler de olabilir. Şüphesiz buna kanlar, mallar ve ırzlar hususunda insanların koymuş olduğu İslam'a ve İslam şeriatına uymayan kanunlar, kanunlarla hükmetme de dahildir. Bu hususta İbn Kayyim rahimeullah'ın çok güzel bir Tarifi var. Diyor ki Tağut kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilme noktasında haddini aşan kul demektir. İnsanların tağutu Allah ve Resulünün kanunlarıyla hükmetmeyen, Allah'tan başka kendisine muhakeme olunan, ibadet edilen ve Allah'ın emrine dayanmaksızın, Allah'a itaat etmeksizin, Kendisine tabi olunanlardır. Bunları düşünür ve insanların durumlarına bakarsan, insanların çoğunun Allah'a değil, tağutlara ibadet ettiğini, Allah ve Resulü'nün hükümlerine değil, tağutların hükümlerine muhakeme olduklarını, Allah ve Resulü'ne değil, tağuta itaat edip, tabi olduklarını görürsün, diyor. Yine Seyyid Kutup,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 ilkelerini Allah-u Teala'nın kanunlarından almayan her sistem, her kurum, her düşünce, her davranış kuralı, her gelenek tauhut kapsamına girer. Buna göre ancak kim tauhutun karşısına çıkar ve sistemindeki kafirliklerin tümünü kökünden reddederek Allah'a inanır ve yalnızca ona boyun eğerse kurtuluşa erer. Evet kardeşlerim. Tağutu böyle tarif ettikten sonra şunu anlıyoruz: Rabbimizin ayette buyurduğu tağutu ve bu şekilde tarif edilen tağutu kim inkar eder ve Allah'a iman ederse kopmak bilmeyen sapa sağlam bir kulpa tutunmuştur ve bu kulp da onu Allah'ın azasına ve cennete götürecektir. Netice olarak biraz önce tarif ettiğimiz bütün tağutları, bütün bu tağutları reddederek yalnızca Allah'a bağlanan ve yalnızca O'na kul olanlar şirkten beri olmuş olurlar ve bu imanlarıyla kopması mümkün olmayan, sonuçta ebedi kurtuluşa götüren sapasağlam bir kulpa, kulpa tutunmuş olurlar. Rabbim bizlere böyle bir kulpa tutunmayı Tağut'u reddetmeyi, gerçekten Allah'a iman etmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.